İnsan sırrında ve içinde geçirdiği şeylerden ne dereceye kadar mesul olur? Ne tür mülazalar sakınca kapsamında değerlendirilir. Muhasibenin er-riayesi bakacak olursanız Allah'la münasebet içinde olan insanların mertebelerini sekiz mertebeye ayırıyor. Bunlar bizim gibi avam halkı böyle sıradan Allah'ı yarım yamalak bilenler. Onlardan başlıyor da hayalinin ucundan muhakkaten bazı olumsuz şeyler geçen ve geçtiğinde ürperen hemen hemen cenab-ı kadevecide insan seviyesine kadar bunları tasnif ediyor bazı kimseler. Onu fazla bulurlar yani. Aslında fazla değil bence. Günümüzün bali gayri ciddi, vazifesinin şuurunda olmayan, Allah yokmuş gibi davranan, kafilane davranan, cismaniyetin güdümünde hareket eden insanlara onu sık sık okutmak lazım. Üstad Hazretleri İhlas hisalesi la kal 15 günde bir okunması lazım diyor. En azından herkes er ömründe birkaç defa okuması lazım. Zannediyorum bizdeki o kalın gafletin yırtılması için buna ihtiyaç var. Farklı insan seviyelerine göre meseleye bakılacak olursa bizim gibi avam halk aklından bir şey geçirebilir. Hadis-i şeriflerde ifade edildiği gibi. Onlarda azim ve kararlılık yoksa Tirmzi'deki bir hadis-i şeriften öyle anlıyor. Çünkü orada iki hadis-i şerif var. Bir, bir insan hemme sözüyle anlatılıyor. Bir fenalığa, bir olumsuz şeye niyet eder, azmeder. Sonra ondan vazgeçerse o bir sevap yazılır diyor. Aynı sünende diyor ki bir insan bir şeye hemmeder, niyet ederse ona bir günah yazılır diyor. Yapmasa bile yazılır diyor. Şimdi bu iki hem arasında ihtimal bir fark var yani. Birisi bir şeye, olumsuz bir şeye niyet ediyor. Diyelim bir harama bakmaya, bir çarşıda gezip işte bir olta atmaya, gözler yoluyla, kulaklar yoluyla işte bir kısım haramlara girmeye niyet ediyor. Fakat sonra iradesiyle vazgeçiyor bundan. Hayır diyor, tövbeler tevbesi. Nasıl ben bu küstahlığı yaparım? Allah var, görüyor. Ve her şey benim defterime kaydediliyor Niçin yani hasedin tanesi benim hafif olacak da Seyya tanesi ağır gelecek diyor. Yeniden azmetmiş fakat bu defa farklı bir şey azim ediyor yani. Bu defa pozitif az, azim negatif azmi siliyor, götürüyor yani. Bir güzellik, iyiliği götürüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in o mevzudaki emirlerine uygun düşüyor. Yubeddilullahus seyyatiyem hasenat oluyor. Bu hadisi şerifte Hemen bir kötülük yaptığınız zaman arkasından bir iyilik yapın, o onu siler götürür diyor. O mahvu, isvat mülahazası orada da cereyan ediyor. Yani sayfeyi amelinize bir seyyi hemen geliyor. Arkadan hemen siz bir cehd, yeni bir azim, yeni bir gayret, o negatif azme, negatif gayrete, negatif iradeye karşı, temayüle karşı pozitif bir irade ortaya koyuyorsunuz. Kendi sılağımızda iradenizin hakkını veriyorsunuz. Allah'ın size bir irade verdiğini ortaya koyuyorsunuz. Madem sen bunu bana verdin, bu bir silah demektir. Ben böyle şeytani bir mülaaza karşısında bu silah bende varken yenilmemeliyim. Sana karşı ayıp olur, küstahlık olur. Bu defa o pozitif iradeyi ortaya koyuyorsun. Negatif iradenin ortaya koyduğu şeyi silip götürüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu espriyi ifade ediyor. Ve وَاَتْبِي السَّيِّيَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Hemen bir kötülüğün arkasından bir iyilik yap. Bir iyiliğe sığın. Onun için selef ümeteden beri bir hata işlemişlerse göze bir haram girmişse kulağa sadaka vermişler. Hemen bir arınma muslu sayabilecekleri bir seccadeye, bir mescide koşmuşlar. Hemen tevbe etmişler, başlarını yere koymuşlar, gözyaşı dökmüş ve onunla arınmaya çalışmışlar. Öbürü bir seyye idi. Bu da bir Hasan oluyor. Bu Hasan o seyyeyi izale ediyor silip götürüyor. Bir insan kötülüğe niyet ediyor fakat onu yapmıyor. Dolayısıyla bir hasene yazılıyor. Onu bu kategori içinde mütehal etmek lazım. Ama bir de azm ediyor bir insan. Yine negatif azim deyin buna. İradesini olumsuzlukta kullanacak karar veriyor. Fakat bu defa o kötülüğü olan azmini yine kendi azmiyle bertaraf etmiyor. Pozitif bir irade ile negatif iradenin ortaya koyduğunu silmiyor. Başka birisi mani oluyor. Belki bir lütuf ilahi yine. Mesela o işi yapmaya karar vermiş de fakat nedense bir engel oluyor. Giderken çıkarken işi ayağı takılıyor. Kapaklanıyor orada. Eli kanıyor, diri soyuluyor. Gidemiyor oraya. Veya çıkmış da çarşıya gideceği zaman birdenbire bir adam karşısına çıkıyor onun. Şöyle bir iş vardı gel seninle beraber yapalım diyor. Onun iradesiyle değil de işte başka birisi şöyle böyle ona mani oluyor. O fenalı yapmıyor. Allah alem İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği o hadiste bir seyye yazılan budur. Yazılırsa. Herhalde buna da kararı musammem demek lazım yani. Şöyle böyle kenarından köşesinden aklından geçiyordu. Tasavvur dünyasında, tahayyül dünyasında bu mesele henüz vücut bulmamıştı. Böyle işte bir geldi geçti filan. Onlar yazılmaz da böyle tam kararı musammem olursa, tam yapmaya karar vermiş fenalı. O bir şeye yazılır bir meselenin bu yanı var yani. Aklımızdan geçen şeyler o muhasibinin er-riayedeki mülazalarına bağlı kalacak olursak. Fakat bu insanlar içinde yukarıya doğru çıktıkça öyleler olur ki onların tahkül dünyalarında yani bir şeyi hemen aklınızdan geçirirsiniz. Onlar kendi marifet seviyelerine göre o bir vebaldir. Şu ile ifade ediyoruz, seslendiriyoruz onu. Yani bir insan var ki Hz. Sultan'ın haremgâhî ile münasebeti, onun dış kapısının önünde bulunma şeklinde oluyor. Şimdi böyle birisinin aklından böyle bir şey geçmesi, haremin içinde değil, koridorda değildi bu. Umum, kabul salonunda da değildi, harem odasında da değildi. Bunları birer teşbih olarak kabul edebilirsiniz, birer hisareyi temsiliye şeklinde meseleye yaklaşabilirsiniz. Allah'a yakınlığı ifade eden şeylerdir bunlar. O tabiri de bu mevzuda kullanmak caizse, haziretül kuds içindeyseniz şayet orada, oranın kendine göre adabı erkanı vardır. Çok tekerrür eden bir sözle ifade edelim. Kurgu sultan ateşi suzen buvet. Sultana yakınlık insanın canını yakan bir ateştir. Bu yakınlığın kendine göre besleyen, yükselten, faydalandıran, istifade ettiren, izaz eden dalga boyunda tecellileri vardır kahreden, kavuran, yerin dibine batıran, aynı zamanda dalga boyunda tecellileri de vardır. Magnemi ölçüsünde mağremi vardır. Yükselttiği kadar batırma meselesi vardır. Sizi yükselten birisine, dümenin başındaki birisine, yakınlığınız ölçüsünde iyi bir yerde oturursunuz orada, rahat bir seyahat yapar ve cennete verirsiniz. Fakat bir de oranın hakkını veremezsiniz yukarıda İhlas Kulesi'nin başından düşecek olursanız derin bir çukura düşmek ihtimali var. Tutunacak bir yer bulamazsınız. Sözündeki temel espri budur. Sizi belli bir yere çıkarmışsa bulunduğunuz o zirvenin, o helezonun hakkını veremiyorsanız şayet oradan derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Düz zemine düşmezsiniz. Ne kadar iltifat görmüşsünüz siz o kadar ağır cezaya çarpılırsınız. Onun için bir ser askerin kellesini almıştır hükümdar Viyana bozgununda. Hiçbir askerin asıldığını, kellesinin alındığını bilmiyoruz. Ama Merzifonlu Mustafa Paşa'nın kellesi alınmıştır orada. Neden? Çünkü zirveye getirmiş bir insan. Orada bir kusur, bin kusur sayılır. Şimdi Allah nezdinde insan kendi kurbetine göre, öyle bir yakınlık, onu vicdanında hissediyorsa, o kadar duyuyorsa, ben bu kadar biliyorum, onun huzurunda her gün kemerveste budiyet içinde el pençe divan duruyorum. Kur'an okuyorum. Namaz kılıyorum. Ve onun tarafından bilindiğim şuurundayım. Ve onu biliyor gibi görünüyorum. Şimdi ufunuz buysa bu zaviyeden mesellere bakıyorsanız bu defa siz kendi iç aleminiz itibariyle durumunuzu ona göre ayarlama mecburiyetindesiniz. Seviyenizin kulu olmalısınız. Konduğunuz yerin kulu olmalısınız siz. Onun için demişler ki Hasenatul evrar, seyyatul mukarrabin. Velilerde bir evrar var, iyiler demek. Bir de mukarrabin. Allah'a yakınlık, ufkunu paylaşanlar demektir onlar. O iyiler dediğimiz veliler, yaptıkları bazı hasenat vardır ki, mukarrabine göre günah sayılır onlar. Mesela, hayalinden bir kötülük geçiyor. Ondan hemen vazgeçiyor. Evrara göre bu sevaptır mukarrebinse ona sorarlar, utanmıyor musun sen Allah'ın zorunda böyle dururken ben Allah'ı şu kadar biliyorum diyorken, kendimi bu işe adamışım diyorken, ben bu işin neferiyim diyorken o küstahlıktan utanmıyor musun derler diye titriyor o. Ona göre hasarı, ona göre de seviye saymıyor. Şimdi böyle meseleyi seviyeye bağlayarak takip ettiğiniz zaman, taakkulde öyle tasavvur, sadece böyle Hani şu mesele şöyle olabilir filan diyorsunuz. Yani biraz gidip az beni eğlendiren ve güldüren bir şeyler dinleyelim diyorsunuz. Sadece şekli aklınızdan geçiyor o meselelerine. Yerini belirliyorsunuz ama vazgeçiyorsunuz. İşte birine göre o vazgeçme belki sizi ciddi bir hatardan kurtarıyor. Belki sevap da oluyor. Ama birine göre niçin kapılarınızı o kadara bile açık tuttunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gece yattığınız zaman yatak aklınıza olumsuz bir şey gelebilir. Hemen ondan uzaklaşın. Çünkü bataklık içinde bu ileriye doğru gitmek gibidir. Bazen farkına varmadan öyle bir noktaya gidersiniz ki geriye dönme imkanı olmaz. Yani çok yüzme bilen insanlar, bataklıkla çok rahat oynayan insanlar vardır. Fakat öyle de bataklıklar vardır ki oynamaya gelmez. İki adım içine girdiğin zaman bu gibette böyledir. Birini zembetmede böyledir. Bir fuhuş düşüncesinde böyledir. Bir fenalık planlamada böyledir. Olumlu bir şeye karşı tavır alma böyledir. Bir adım kendi ufkundan uzaklaşıverirsin. Farkına varmadan bir adım daha atarsın. Üç adım attıktan sonra bazen geriye dönme imkan olmayabilir. Tıpkı derin deryalara yüzme bilmeyen bir insanın açılması gibi. O dalgalar seni alır, yutar ve buharlar. İnsan işte o tasavvur cihetiyle de o türlü fenalıklara hemen bir adım attığı zaman hemen geriye çekilmeli. Hafizan Allah demeli. Biraz daha derinlere gittiğimiz zaman da tahayyül meselesi. Yani hayalinden gelip geçiyor. Yatarız böyle yatağa aklımıza bir şey geçer yani. Şu falanın yaptığı fenalık, filanın yaptığı fenalık. O kötülük, bu kötülük. Veya genç olursa insan sıhhati olursa cismaniyetine ait bazı arzular geçebilir içinde hususıyla onlara ihtiyaç olduğu dönemde aklından bu türlü şeyler geçebilir. Şimdi o ufkun insanıysa şayet, tahayyül ufkunun insanıysa, insana derler ki pekala güzel şeyleri tahayyül etmek de mümkündür. Mesela sen kendini gelecek adına o ferah feza istikbalin iklimlerine salsaydın böyle. İslamiyetin şehbal açtığını tahayyül etseydin. Namı Celili Muhammed'in her yerde bayrak gibi dalgalandığını tahlül etseydin bunlara girmeseydin. derler mi demezler mi? Ufkun buysa şayet. veya alemen azından seni buraya koymuşsa seni burada görüyorlarsa bu adamın başka bir hayali yok düşüncesi yok. Başka bir hikayesi yok. Hayat seren Cames hep bunun etrafında cereyan ediyor. İşte orada sorarlar yani. yorganı başına çekmişin yatağın içinde yatıyorsun. O fasit tahgüler deneni için onlara bize sormadan senin kalbinde ve kafanda dolaşmalarına imkan veriyorsun. Allah onlara o serbest dolaşım hakkını verdi mi? Sen veriyorsun onu. Bu Allah'a karşı bir muhalefet değil midir? Bu açıdan ve yuhadirukumullahu nefsü Allah herkesi seviyesine göre tahsil ediyor. Öyle bir yaklaşımda bulunmamışlar ama fakat siz o şekilde meseleyi istifleyebilirsiniz yani. Diyebilirsiniz ki derecesine göre yani kavi bir tahayyül, zayıf bir tahayyül, ezaf bir tahayyül veya şöyle diyebilirsiniz, basit bir tahayyül, mürekkep bir tahayyül, mükat bir tahayyül. Yani bayağı hayalde derinleşmişsiniz siz. Hayalde buğutlaşmışsınız. Hayal içinde gezişinizde. Tasavvuru da böyle değişik şeylere, katmanlara ayırabilirsiniz basit bir tasavvur, mürekkep bir tasavvur, mükat bir tasavvur, üç buğutlu bir tasavvur demektir. Üç derinlikli bir tasavvur demektir. Tahakkülü de öyle yapabilirsiniz onlara, azmi de öyle yapabilirsiniz, kararı da öyle yapabilirsiniz ve böylece bunlar değişik mertebelerde tahayyülün insanları, değişik mertebelerde tasavvurun insanları, değişik mertebelerde tahkülün insanları, değişik mertebelerde azmin, kararlığın hatta teşebbüsün insanları, bizzat mübaşeretin insanları diye tasnif edebilirsiniz. Bunların hepsinde, bu seviyelerin hepsinde geriye dönüş ona göredir. Bu seviyelerin hepsinde ilerleme de ona göredir. İnsan kendi seviyesinin çocuğudur. Allah'la ne ölçüde münasebet içindeyse Allah Celle Celaluhu seviyesine göre hesaba çeker onu. Bu açıdan bakarsanız o ayetlerde ne nesih var, ne de tahsis var yani. Fakat herkes kovasını salacak onlardan. Bir şey çıkarırken seviyesine göre bir şey çıkaracaktır. Şimdi bu da mesele ne? Birinci yani. Üçüncü yani. Şimdi Allah Celle Celaluhu irfan ufkunuzu açmış, size kendisini derince duyurmuşsa, ihsan şuuruna doğru perdeleri sıyırmışsa, yani bir yönüyle belki tahayyüllerinizden dolayı size hesap soracaksa niçin siz taakkul vadilerinde dolaşıyorsunuz? azim ve karar vadilerinde teşebbüs vadilerinde dolaşıyorsunuz. O meseleyi daha erkence önünü kesseniz ya Allah'a karşı daha samimi kul olma azmini kararlığını, cehdini ortaya koysanız ya. Evet bir de meselenin bu yanı var. Fettekullaha Hakka tukat. Allah'tan hakkıyla korkun deyince sahibi onu şöyle anlamış. Yani biz ne kadar küçük, ne kadar ona muhtaç, ne kadar onun karşısında fakir varlığımız ne kadar onunla kaim, onun varlığı ne ölçüde kendiyle kaimse, o nasıl bir hayı kayyumsa ve bizim hayatımız ve kıyamımız nasıl ona bağlıysa, işte o ölçüde ona karşı ciddi bir takva mülhazası, bir sakınma mülazası, ona sığınma, dikayesine dehalet etme hissi içinde bulunmamız lazım. Dolayısıyla kendilerini bir ibadete vermişler ki paçayı sıvamış, namaza durmuşlar, nasır bağlamış elleri, ayakları, dizleri, her tarafları, bentveniz kalmamış. Şimdi onu öyle anlamaları acaba doğru muydu? Yoksa o meselede yani gücünüz yettiğince zat-ülüyeti nasıl kavuruyor, nasıl idrak ediyorsanız idrak ve anlayışınız ölçüsünde ona karşı kulluk tavrı takının demek miydi? Böyle demekse zaten onu yeniden tahsis etme gereği yoktu. Ve bir nesk olacaksa nesk gereği de yoktu o mevzuda. Yok onlar öyle anlamadılar onu. Dediler ki Allah'ın ululuğuna göre bizim küçüklüğümüze göre ona kulluk gerekli. Her an her halimizde ona muhtacız. Havadan istifade ettiğimiz ziyaya kadar üzerinde bulunduğumuz topraktan gelecekte sonsuz emellerimizi ve ümitlerimizi gerçekleştirme onun elinde bulunmasına kadar her şeyimizle muhtaç olduğumuzdan dolayı ona mütena ibadet etmek lazım na mütenahiye namütenahi ibadet yapılır öyle anladı onlar fakat na mütenahi göre Çünkü na mütenahi değiliz elimizdeki mevcut bütün imkanlar o iskamette kullanmak lazım Bu bir sabi anlayışı Bence her mümin anlayışı da öyle olmalı fakat orada esas anlaşılması gerekli olan şey her ikinci a ortaya koydu Hattakullah hasta dedi Bakara sudeh Celles'in sonundaki bir şeyi açığa da vursanız, içinizde gizli de tutsanız Allah onun hesabını sorar. Malum bu mevzuda itizar da var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve zoruna geldiler. Şu evet, bu evet, bu evet, bu evet, bu evet ama bazen içimizden hoşumuza gitmeyen şeyler de geçiyor. Yani Bunun önünü alamayız. Bu da yine sahabi telakkisi, sahabi anlayışı. Hakiki mümin anlayışı demek daha uygun meseleyi öyle anlamak lazım aslında evet biliniz ki Allah Celle Celaluhu, nefsinizde olan her şeyi içinizden geçirdiğiniz her şeyi bilir ve işte ondan sakının diyor yani dolayısıyla içinizden geçirdiğiniz şeyler bile kontrol altında olmalı kendi sılağımızla biz sizin hayal dünyanıza tasavvur dünyanıza taakkul dünyanıza uğrayacak her mülhaza bir kere iradenizden vize almalı sizin yabancı duygular, yabancı düşünceler sizin hayal dünyanızda dolaşmamalı tasavvur dünyanızda dolaşmamalı biz meselenin en ağır şekliyle sahibinin anladığı gibi o şekli anlamalıyız bu ona göre bir tavır almalı Allah karşısında paçayı sıvamalıyız sonra Allah bir yere getirmiş koymuşsa bir ölçüde bildiriyorsa niye yani o meseleyi artırmayacaksınız da daha demeyeceksiniz de gerilerde çoluk çocuğun bilye oynayan çoluk çocuğun oyunlarına iştirak ederek bilye ile ömrünüzü israf edeceksiniz. Bilye oynamakla ömrünüzü israf edeceksiniz. İnsan yetmezin çocuğu olmalı yani. Bu bana yetmez benim gibi birisine. Ne yetmez bana? Bir kere bu iman, bu yakin demek daha uygun. Çünkü maturidilere göre zat iman artmaz, eksilmez falan diyorlar. Ama evsaf mevzu artar o. Ama yakinin artması mevzunda bir şey dememişler. O mevzuda tatmindir esasen. ''Liyetme inne kalbi'' diyor Hz. İbrahim'de. İnsan o mevzuda, yakın mevzunda yetmezin çocuğu olmadı. Yani ben ufkum itibariyle şuna açıldım. Yani bunun ötesi yok mu? Ameli cihetiyle bir şeyler yapıyor mutlaka. feraizi yerine getiriyor, vacipleri, hassasiyetli ifa ediyor. Sünnetlere dikkat ediyor. adav şeriata da dikkat ediyor. Fakat orada da yine yetmezin çocuğu olması lazım. Bu yetmez bana esasen. O büyük Allah'a göre ve benim gibi küçük birisine göre bu vazifeler yetmez demeli orada da. Mesela kendisini ilahi kelimetullah'a adamış. Bu yetmez bana demeli bir insan. Mesela sevgi dellalı olmuş insan. Diyaloğun dellalı olmuş. Herkesi şefkatle kucağını açıyor Hazreti Mevlana gibi. İnsanlığa bağrını böyle açmışsa keşke daha ötesi de olsa bunu yani yine helmin mezid desen yok mu daha ötesi yani yaptığı şeylerin yetmezliği kanaatini taşıması çok önemli bir meseledir burada yetti dediği an odun himmetliktir yetti dediği yerde kalır o bir adım ileri atamaz oysa ki kendi arşi kemalatı olsa ve bilse bunu yani yani yükselmede diyelim bir cami kubbesi kadar yükseliyor. Ve başının kendi yükselme ufkunun sonuna nihayetine değdiğini sonra orada. Fakat desek ki Allah'ım bana benim istidadım bu kadarmış ama istidadımın üstünde senin lütuf tecelli dalga boyunla bana yeni istidatlar ile Ben daha yükselmek istiyorum. Marifetine doymadım. Bu Gedai'nin sözlerinde olduğu gibi parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Onu tadıyorsan bir daha diyeceksin. Bir bardak daha ver. Bir bardak daha ver. Bir bardak daha ver. Ey saki aşkın narına yandıkça yandım. Bir kase sun diyeceksin. Bir kase daha. Bir kase daha isteyeceksin. Arşi kemalatının üstünde mertebelere talip olacaksın. Bu kendi yetmezliğine inanma demektir yani. İmandan marifette, marifetten ibadete, itaate, mücadeleye ve insanlara bağrını aşımaya kadar Hazreti Mevlana'nın yaklaşımıyla 72 millet içinde ayağının birisiyle dolaşma gibi bir şey. Onu da yeterli bulmama yani. Mahlukata tamim etme o meseleyi. Hatta nebatat alemine talim etme. Hazreti Üstad'ın haline bakacak olursanız, Hazan mevsiminde yaprakların dökülmesi içine kan damlıyor gibi damlıyor. Ve hususi eser yazıyor o mevzuda o insan ufuklarda geziyor yani öyle bir derinliğin kahramanı fakat daha istiyor yani daha derinlik istiyor İşte buna biz kendini yetmez görme filan diyoruz yetmezliğin çocuğu diyebilirsiniz o bu mevzuda buna bağlı bir hususu daha arz edeyim yani yetmezin çocukları aynı zamanda temadinin de çocukları olmaları lazım yani bir yerde çok iyi bir performans gösterirsiniz çok iyi bir kıvam sergilersiniz fakat bir gün, iki gün, üç gün bir latife yapacağım. Mesela bir gün gürül gürül tesviat yaparız burada. Ertesi gün her halimizden yorgunluk, bitkinlik dökülür. Öyle ki yani buraya gelen insanlar da ya böyle tesviat mı olur falan derler. El alem görsün ve duysun diye değildir esasen. Rabbimizi ne kadar gürül gürül böyle haykırıyorsak biz o kadar haykırırız. Elimizden gelse onu an karanlık ülkelere bile duyurmak isteriz. Ve bunda temadi çok önemlidir. Allah'ın Celle Celaluhu bize Rabb olmadığı, Rahman olmadığı, Rahim olmadığı bir an, bir anı seyyale var mıdır? Nasıl biz o anı seyyaleleri Rabbimizden kopukluk içinde, Rahmandan kopukluk içinde, Rahimden kopukluk içinde geçiririz? Mütemadi Rab bizim de mütemadi kul olmamızı gerektirmez mi? Allah mütemadi mabud mutlak değil midir? Bize de mütemadî abd olmak düşmez mi, abd olmak düşmez mi? Temadi çok önemlidir. Bir yaparsın, bir durursun, burada bu depo yaptığınız şeyler silinir gider. Israr etmek lazım. O mevzuda kararlı olmak lazım. Her şeye rağmen kararlı olmak lazım. Rüzgarlar bazen muhalif esebilir. Bazen her şeyi hazan vurabilir. Bazen yaptığınız şeyler başınızdan aşağıya yıkılabilir defatatla söylenmiştir öyle bir imtihanla o hizn da sayılabilir Rabbim bizi imtihan etmesin Fakat sen Sadık bir kulsan 50 defa düzenin bozulsa bile hiçbir şey olmamış gibi yeniden hemen bire Bismillah deyip baştan başlayıp yürümek iktiza eder Temadi çok önemlidir sarsılmamak çok önemlidir onunla da veleneb üzerine gün bir <gülüyor> şey Min Hacu Evan Simbüs ve ve veşri sabirin diyor esas. Müjde bu mevzuda kararlı olanlara, dişini sıkıp sabredenlere diyor. Öbürlerine değil. Allah her şeyle hırpalayabilir. Mü'min belvi diye hadis-i şerif var. Hatta belevi diye galatı meşhurla. Yüpteler racül ala kaderi dini diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan dini ölçüsünde belaya maruz kalır. Dinin ne kadar kavis hadis diyor, o kadar belan şiddetli olur senin. Bunların nazarı itibarı alarak temadiye eğilmek lazım. Ara vermemeye eğilmek lazım. Ara verme meselesi size çok şey kaybettirir. 6 ay çalışırsınız. Bir ay ara verdiğiniz zaman da altı ay gider. Hizmetiniz adına 6 ay gider. Temadi çok önemli. En kritik dönemlerde bile. Bulunduğunuz yer gülleye bombaya maruz. Başınızdan aşağı bombalar yağıyor. Onun şokunu yaşıyorsunuz siz. Orada bile böyle adeta ferah feza iklimlerde hizmeti götürüyor gibi, o Çanakkale'dekiler gibi. Öyle olmasaydı zaten o azgın, o vahşice, o yamyamların tecavüzleri ve taarruzları durdurulamazdı. Orada iman gibi bir serhattım var diyor. O işi destanlaştıran şair. İman gibi bir serhatım var diyor. Bu imanı serhat yapmak lazım. Senin tam yiyen mevziğin imanındır. İmanının kuvvetine göre Hazreti Üstad'ın ifadesiyle kainata meydan okuyabilirsin. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. O sen olmalısın. Bu temadi de yani yaptığı her şeyin yetmediğine inanmanın yanı başında onu telafi içinde temadi. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı da şudur. Yaptığı şeyleri isabetli görmeme daha isabetlisi olabilirdi bu meselenin daha isabetli kararlar alabilir daha güzel şeyler yapabilirdim ama kim bilir cehaletimden ve gafletimden dolayı neleri fevcut ettim. Ah keşke iyilik adına şunu da yapsaydım şunu da yapsaydım şunu da yapsaydım ben o büyük zatların kritiğini yapma konumunda değilim fakat bir şey söyleyeyim Hz. Ebubekir Efendimiz'in hilafeti bir rivayete göre iki sene üç ay on gündür bir rivayete göre de iki sene dört aydır İki sene, bir askerlik kadar bir şey. Fakat müthiş hadiseler var. On bir tane iştidat hadisesi var. On bir tane sizden de bir kısım şeyler almış önüne, seylatlar bir kısım akıntılar meydana getirmiş. On bir defa üzerinize işten taarruzlar gelmiş. Ve Sasaniler gibi güçlü bir devlet o dönemin süper devleti. Roma İmparatorluğu gibi güçlü bir devlet üzerinize gelmiş. Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelmiş bir insan. Efendimiz irthal-ı darbeka buyurduğunda sahabi sayısında en mübalağlı ifade kullananlar yüz bin sahabi vardı diyorlar. Bu kadar insanla Hazreti Ebubekir bir emaneti devralıyor. Ama emanette emin bir insan. Kıyanetten tir tir tir Bu emaneti çok iyi değerlendiriyor. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi başarılı görür müsünüz, görmez misiniz? Onun hazırladığı zeminde Ömer, Allah'ın izniyle Ömer oluyor. Halit de Halit oluyor. Fakat bir de şu hicranına bak. Vefat diyor ki keşke diyor Halit'i Roma üzerine gönderdiğimde malum Yermuk. Ömer'i de diyor hasanilere gönderseydim. Demek hata etmişim ben. Ve bu iki belayı birden def etseydim ben diyor. O iki buçuk seneden bile az zaman içinde o bunun ezikliğini yaşıyor. Üç tane meselesi vardır. Keşke bunları Resulullah'a sorsaydım. Keşke dediği şey. Keşke'den Efendimiz ne ediyor. Demeyin kaderi tenkittir. Ama böyle iyilikler adına ben şunu da yapabilirdim. Keşke yapsaydım bu fazilettir. Bu onun faziletinin sesi ve soluğudur. Hazreti Ebu vefat ederken bile faziletin sesi soluğu olmuştur fedakarlığın, sıddıkiyetin sesi solu olmuştur. İşte Hz. Ebubekir'i değerlendirirken bize değerlendirmek düşmez. Ona bu zaviyeden bakmak lazım. Neyin kahramanıdır ve gözü nerelerdedir? Demek ki işte bir yetmezin çocuğu. Hayır bunlar yetmedi. Yapacağım çok şey vardı. Ve bir temadenin çocuğudur. Sürekli hiç durmadan, hiç tevakkuf etmeden, hiç yılmadan, hatta arkasındaki insanlarda Hafif bir aheste revlik görünce bildiğiniz gibi yemame meselesinde atına atlar der ki siz gelmiyorsanız ben tek başıma giderim. Zekat vermeyenlerle de yakapaçı olurum savaşırım ben diyor. Bunlar öyle isabetli, öyle yerinde, öyle yüreklendirici kararlardır ki insanlık tarihinde emsalini göstermek mümkün değildir yahu sen ne zaman askerlere böyle sevkül ceyiş yaptın, ordu komutanlığı yaptın, askerliği nereden sen gördün filan, insan bakıyor da hayret ediyor, o ne dehadır o peygamberi ne güzel yorumlamadır o Kur'an'ı ne güzel anlamadır o ne müthiş ruhtur, o ne engin imandır, bizim için örnek olacak tiptir, onlara bakınca sırasıyla İmam Rabbani Hazretleri mektubatta çok vurguladığı gibi bu hilafet sırasına göredir sevgiler onlar. Yani bütün ümmetin imanı Ebu Bekir'in imanıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır basar buyuruyor. Sonra Ömer gelir. Sonra Osman gelir. Sonra Seyyidin Hazreti Ali gelir. Sonra Aşere-i Mübeşer'e gelir veya Hasan Hüseyin Efendilerimiz gelir. Ehli Beyt gelir. Rıdvanullahi Teala Aleyhim Evet. Yükseğe talip olmaz sürekli. Durumunu yeterli bulmama İnkişaf adına yeni ufuklar arama ve onlarda temadi takip etme, kendini sürekli sorgulama, yaptıkları işlerde bir açıklık olabileceği mülazasıyla sık sık kendisiyle yüzleşme. Bunlar birbirini tamamlayan faktörler, esaslar. Ve tamamiyet de orada esasen. O bizim niyetimiz olmalı. O mevzuda elden geldiğince o cehdi de ortaya koymalıyız. Bazıları gerçekleşmeyebilir fakat niyetleri amel gibi kabul edecek Allah'tır Celle Celaluhu o mükafatı verecek de Allah'tır Celle Celaluhu biz değil öyleyse himmet ali tutulmalı, kendi darlığımızı hapsetmemeli onu onun rahmetinin enginliğini havale etmeli, amanet etmeli ona göre mükafatlandırsın güne bakan çiçekler gibi bu açılmadaki temati sürekli güne bakmaya bağlıdır güneş gurub edince o da kapanır veya Hazreti Üstad'ın çok yerde tekrar ettiği gibi suyun yüzündeki kabarcıklar güneşin aksini bağırlarını almaları ve güneşleşmeleri diyebilirsiniz. Biraz güneşe müteveccih olmalarına bağlıdır. Bir bulut araya girerse, haylulet vakı olursa onların hepsinde de küsuf yaşanır. Onlar kapalı bir alana girerler, kocaman bir çağlayan bile olsa güneşin zerresini bile artık alamaz, göz alamaz. Bunun gibi teveccüh de temadi çok önemlidir. O temadi kesilmemesi lazım ki bakışa bakış vardır yani. Teveccühe teveccüh vardır. Bakarsan bakarlar. Yönelirsen yönelirler size. Tezkürüne eskürküm. ben anın size anayım. İsterseniz bunu lisanınızla anın ben de size anayım. Bakışınızla anın ben de size anayım. Yönelişinizle ben anın hatırlayın ben de öyle size anayım eğer buna bağlamışsa bu Allah'la kul arasında o zaviyeden bir tenezülatül ilahiyedir yani Cenab-ı Hakk'ın size iltifatıdır bu. Biz kim oluyoruz ki Allah Celle Celaluhu bizimle mukavele yapabilecek seviyede bizi kabul buyursun. Fakat bir tenezülat var orada belli ki. Yani Kur'an'ıyla tenezzülatta bulunup bizimle konuştuğu gibi bize, bizde hitap şeyini açtırmak suretiyle bizi mütekellim haline getirmesi gibi bize İyyâken kanabdu ve İyyâken Esnay'ın dedirtmesi gibi. Hepsi iltifattır bunların. Teveccühtür. Hiçbirine liyakatımız yok bunların. Bunun gibi orada da bizi muhatap olarak alıyor. Gelin şu mukaveleye beraber imza atalım diyor. Siz bana bakın ben size bakayım. Siz bana teveccüh edin ben size teveccüh edeyim. Siz bana doğru ağız yürüyün. Ama sizden bir benden on. Sizden bir benden yüz sizden bir benden bin niyetinize göre hulusunuza göre samimiyetinize göre bilin ki yapacağım lütufları ben kendi büyüklüğüm rahmetimi müsaade ölçüsünde yaparım. Şimdi bunlara karşı insan kayıt kalmamalı. Teveccühe teveccüh nazara nazar. Bu ilahi bir kanunsa şayet, adeti süvani ise bence o mevzuda kusur eden bizler oluruz. Kusur edince de biz kusurumuzun cezasını çekeriz. Kusurun cezası hizlan ve mahrumiyettir. İnnallâh la yemellü hatta temellü Kulluk yaparken devam ve temadi içinde olmalı. Siz bir yorgunluğa girmezseniz bir bitkinlik yaşamazsanız nezlü Allahça öyle bir yorgunluk söz konusu değildir. Onun için hiçbir zaman söz konusu değildir de bu her zaman veriyordur fakat mütevecci olmayınca siz almıyorsunuzdur. Yani vermemiş mabut neylesin Mahmud keseyle altına atmışlardır köprünün üstüne ama fakat o geçerken körler köprüden nasıl geçiyor diye gözlerini kapayıp geçince keseden mahrum olmuştur. Bizimki o olur. Yoksa Allah Celle Celaluhu mütemadiyen verendir. Mütemadiyen teveccüh edendir. Fakat o teveccühler istifade meselesine gelince sizin teveccühünüze bağlıdır. Bir düğme gibidir o sizin teveccühünüz. Sizin nazarınız düğmeye dokunma gibidir. Allah'ı dile dolama kesilirse şayet bir tvaridat aynı kökten geliyor. Bir de terettüb ilahi varidat, mevhibeler, özel teveccühler, özel teveccüh semereleri, maide semaviye cennet meyveleri de kesilir.